Kabirlerin bayram yerine çevrilip mescitlerin ilgi ve himmetten uzak tutulmasının İslam tarihinde bilinen öncüleri ehli sünnetin dışındaki gruplar değil midir? Elbette Ali İsla hatu vesselam'ın sünnetine razı ve tabi olmanın olmamanın pek çok fitne ve ifsatları olacaktır. Ali İsla vesselam efendimizin kabir ziyaretiyle ilgili bulunan sünnetinin ise ziyaret edilen için dua ediverip ona iyilikte bulunmak. Bu vesile ile sen de ölümü ve ahiret hatırlamandır. Bunda yani İslam'da var olan şekliyle ve sünnet veçiyle kabir ziyareti budur. Kabir başında irtikap ettikleri bidat ve fitnelerle şirka kadar varan kabirciler ise bütün bunları tersine çevirmiş bulunmaktadır. Onlar kabirdeki için dua edecekleri yerde, kabirdekilerine dua eder, adeta ona tapınır, dileğini ondan ister, yardımı, feyzi, bereketi, nusret ve himmeti kabirdekinden talep eder. Böylece hem kendisine kötülük eder, hem de kabirdekinde rahat uyumakta olan, belki de Allah'ın salih kuluna eza ve cefa verir hem de Allah'ın dinini tepe taklak edercesine tersine çevirip dinde bidatlar çıkarır. Bunda yani İslam'ın dışındaki çeşitli din ve mezhep mensuplarından aldıkları, şu veya bu şekildeki bidatlar ile Allah'a değil de cinlere, şeytanlara tapınır hale gelmiş olmaktan daha kötü ne olabilir kardeşler? Bundan daha büyük manevi iflas düşünülebilir mi? Fakat onlar bu yolda müşahede ettikleri bazı şeytani tecellileri de rahmani tecelliler zannederler. İslam mürşitlerinin nasihat ve irşatlarına kulaklarını tamamen tıkamış bulunlar. Ey aklı başında olan ve bu sözleri dinleyen Müslüman evladın. Her konu ve her meselede olduğu gibi burada da anlattığımız meselelerle ilgili olarak yeterli bir bilgiye ve yeterli bir imkana sahip olmak istersen bizim nasihatlarımızı takip et sözlerimize vereceğimiz esaslı bilgilere dikkat ve itibar eyle sözlerimizi git araştır Kur'an ve sünnette uyup uymadığına bak eğer iftira ediliyorsa yalnızsa gel bizi uyar Neticede yine kendi iradenle seçimini yap, kararını ver. İşte terk edilip uzaklaştığından samimi olarak dert yandığımız Allah rızası için, dünya ve ahiret saadetimiz için ihyasını temenni eylediğimiz sünnet burada. İşte gerçekten ehli iman ve ehli tevhid olanların sımsıkı sarılıp, kendisiyle sünneti seniyeleri tatbik ve talim buyurdukları İslami hükümler güzellikler ve iyilikler gör oku seç doğru gerçek ve güzel olanı al batıl çirkin ve bidat olandan vazgeç erkek kadın nice müslümanların ilmine ve hakemliğine ihtiyaç duydukları Ayşe annemiz Müslüm'den şöyle bir hadis nakleder benim yanımda bulunduğu gecelerden bir gece ve Selam kalkıp Baki Medine kabristanına gitti kabre vardığında şöyle dedi selam size ey müminler yarın ahirette Allah'ın sizlere vaat ettiğine onun cennet ve cemaline elbette inşallah kavuşacaksınız. İnşallah biz de sizin peşinizden geleceğiz. Ey Allah'ım, şu kabristandakilerini mağfiret etmiyor. Yine Müştüm'den gelen bir rivayette Cibril gelip "Ey Allah'ın Resulü, Rabbin sana Medine kabristanını ziyaret edip istiğfarda bulunmanı emretmiş." bulunuyor. Yani Ali sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretini Allah'ın kendisine olan emriyle yaptı. Bu vesileyle hem kendisine sordum ve dedim ki ey Allah'ın Resulü ben kabir ziyareti sırasında ne diyeyim? O şöyle dedi. Selam size. Ey şu kabristandaki müminler, Müslümanlar. Allah'ın rahmeti sizlerin ve sizlerden sonra sizlerin yanına gelecek olanların üzerine olsun. İnşallah günün birinde biz de gelip sizin yanınıza geleceğiz. İşte kabir ziyaretini böyle yaparsın demiştir. Yine Müslüm'de Süleyman bin Bureydide'den Aleyhisselatü Vesselam bizlere kabir ziyaretine gittiğimiz zaman şöyle dememizi emretti. Selam size ey Allah'ın kulları, ey mümin ve Müslüm kimseler. İnşallah yakında bizler de sizlerin yanına geleceğiz. Biz kendimiz ve sizler için Allah'tan af ve afiyet dileriz. Evet. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği, talim ettirdiği, vasiyet ettiği, sünnet diye bu. Allah tutanlardan eylesin. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önceleri habir ziyaretini yasaklamıştır o bununla şirke götüren bütün sebep ve vesileleri kesmek istiyordu fakat İslam'ın temeli olan tevhid inancı kalplere iyice yerleşince meşru bir şekilde kabirleri ziyaret etmeye müsaade ettiler sesim geliyor mu yine de günah olan bir şeyin söylenmemesi yapılmaması için de tembihte bulundular şimdi kim kabirleri izin verilmemiş bir şekilde ziyaret etmeye kalkışacak olursa elbette şeri hududun dışına çıkmış ve günaha girmiş olur Allah razı olsun Allah ve Resulünün sevip razı olacağı ziyaret şekli sadece dinen izin verilmiş bulunan hududun içinde kalmak olur yani abdest nasıl emredilmişse Mamaz mı kılacaksın nasıl kılınmışsa? Kabir ziyaretini edeceksin nasıl gösterilmişse? Dinin emirleri böyledir kardeşlerim. Kafirler sebebiyle Allah'a ortak koşmak ise hiç şüphesiz irtidad bulunan günahların en büyüğüdür. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kabirleri ziyaret edin ama bu size ölümü hatırlatır diyor. Kabir ziyaretinin hikmet ve maslahatını bu sözüyle açıklanmış oluyor bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben sizleri kabirleri ziyaretten men etmiştim artık ziyaret edebilirsiniz çünkü kabir ziyareti sizlere ahireti hatırlattır diyor evet Allah ahireti unutmayanlardan eylesin Rabbim kitapta ve sünnette bizleri sabit kalsın kardeşlerim. Bakın zaman ilerledikçe müslümanların sünnet olan temasükleri imanları zayıflamakta, eksilmekte kardeşlerim. Ve neticede insanlar kendilerinin icat ettikleri bidat ve şirk olan şeyleri Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetindeymiş gibi onun yerine koymakta, iman ve tevhidlerinin zayıflamasına gitmesine ve bidat ve şirk olan şeyleri kuvvetlendirmektedirler. Allah'ın bizi de, ehlimizi de kıyamete kadar bundan rahat etme. Kıyamete kadar gelecek Müslüman nesillere örnek olan Ali sallallahu aleyhi ve Selam efendimiz, sahabeler ise. Tevhid ve imanlarını her nevi bidat ve şirk şahibesinden uzak tuttular. Kardeşlerim bu hususta o kadar titizlerdi ki Ali İsmet ve Selam Efendimizin kabrini ziyarete geldiklerinde selamlarını ona dönerek verirken sıra dua etmeye gelince hemen kıbleye tevecüh eder, sırtlarını Resulullah'ın kabrine dönmüş olarak dua ve niyaz yaparlardı. Bugün nasıl hacca gidince gördüm inanın işler acısıyız yaşlı bir karı koca zannedersem Allah Resulü ve Vesselam'ın kabrini yönüne doğru dönmüş namaz kılıyorlardı askerler onları tutup kıbleye doğru döndürüyor onlar elleriyle oturdukları yerden aynı kayıkçının kürek çektiği gibi denizde kürek çeker gibi elleriyle hep peygambere doğru döndüler adamlar ne yaptıysa başaramadılar en son tuttular götürdüler başka yere koydular yani düşünün haram diyorlar onlar çevirdikleri için oradaki görevlere kafir diyorlardı şimdi hangisi gavur hangisi müslüman kim kime göre, kim kime göre anlıyor. Dikkat edebiliyor musunuz? Hem de hacca giden bir insan. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Cahilliğin, şirkin, küfrün her türünden bizleri uzak kılsın. Sadece Müslüman oldum deme yetmiyor. Yetmiyor. Evet. Bakın Seleme bin Verdan şöyle diyor. Bir gün ben Enes'in Enes'i Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret ederken gördüm. Selamını verirken kabre dönüyor. Dua edeceği zaman sırtını kabrin duvarına dayıyor. Böylece duasını kıbleye doğru yapıyordu. Ben onu böyle gördüm. Diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua, ibadetin ta kendisidir. Tevhidin özüdür. Allah bizi tevhitte sabit kalsın kardeşlerim. Titiz olanlardan, ona en küçük bir leke bulaştırmayanlardan eylesin. Bakın kabir ziyareti hakkında, aleyhissalatü selamın izin verdiğinden başkasını yapamıyoruz. Resulullah'ın kabrini ziyarette ancak ona, salatü selam ile iktifa ediliyor. Herhangi bir kabri ziyaret ettiklerinde, Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretip izin verdiği şekilde selam verme kabirdeki için acıyıp istiğfar etme var. Bu kadar. Başka bir şey yok kardeşlerim. Bildirilen neyse bu. Vefat edip kabrine defnedilen bir kimsenin ilmi ve ameli kesilir. Dua ve zikirler yaparak makam ve mertebesini artırmak için de artık fırsatları bitmiştir. O halde kendileri için dua ve istiğfar edilmesine muhtaç durumdadır. İşte bu sebeplerdir ki kardeşlerim vefat ettikleri sırada cenazelerinin üzerine cenaze namazı kılındığında kendileri için dua edilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Resulün diliyle bir tevhid ehlinin kabrine yani cenazesini 40 kişi kılarsa ve ona dua ederlerse Allah onu hesaba çekmekten haya eder demiştir. Evet. Allah hayırla ölen ve arkasından hayırlı nice toplulukların cenaze namazı kıldığı insanlardan bizlere eylesin kardeşlerim. Ebu Hüreyre diyor ki ben aleyhissalatü vesselamın cenaze namazı duasında aynen şöyle dediğini işittim diyor. Allah'ım onun lablı sensin. Onu sen yarattın. Onun müslümanlığa sen hidayet eyledin. Ruhunu kabzeden de sensin. Onun açığını da gizliğini de sen bilirsin. Biz ise bu kuluna şefaatçi olarak geldik. Bu kulunu bağışla Allah'ım. Yine aleyhissalatü vesselam Sizler bir cenaze üzerine namaz kıldığınız zaman onun için şefaat ve duanızı çok halis kılınız demiştir. Ayşe annemizden ve enesten gelen rivayette ve Vesselam bir Müslüman vefat ettiği zaman Müslümanlardan sayıları yüz kişi bulan bir topluluk onun üzerine namaz kılar ve dua ve şefaat eder ise Yüce Allah onların şefaatini mutlaka kabul buyurur. Yüz tane tevhid tanıdığınız var mı kardeşler? Yoksa edinmeye bakın. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman öldüğü zaman hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmamış 40 kişi onun cenaze namazına durup kendisine duacı ve şefaatçi olursa yüce Allah onların o Müslüman hakkındaki şefaatlarını mutlaka kabul eder. Bunlar Müslüm hadisidir. Bakın, 40 olunca biraz daha rahatladınız değil mi? 40 tane de mi yok? Olur inşallah. Olur inşallah. Ama edilmeye bakın. Yani insanın kendini kontrol edeceği noktalardan bir tanesi işte. Zaten vefat eden bir Müslüman üzerine cenaze namazını kılmaktan maksat da budur kardeşlerim. Çünkü cenaze namazı o vefat eden Müslüman için dua edivermedir. Onun Allah tarafından mağfiret buyurulmasını isteme, onun hakkında şefaatçi olmadır. İşte hakkında böyle şefaat ve dua ettiğimiz bir Müslümanı götürüp kabre koyduğumuz zaman o kendisi hakkında dua edivermemize yine muhtaçtır. Hatta bu sırada ihtiyacı daha fazladır. Çünkü bu sırada kendisi hesaba çekilmekte ve daha başka sıkıntıları vardır. Aleykümselam ve mutlulam. Cenazeyi defnettikten sonra hakkında tespit duası yapmanın meşru kılınmış olmasının hikmeti de budur. Ve selam Efendimiz hem kendisi böyle yapar hem de böyle yapmasını tavsiye eder. Yani cenazeyi defnettikten sonra kabrin yanı başında durur ve tespit duası yapardı. Yani onun kendisine yöneltilen sorular karşısında sabit kalmasını Cenab-ı Hak'tan isteği veriniz. Çünkü o şimdi suale verecektir Demiştir gayet açık olarak görülüyor ki ve bilinir ki vefat eden bir Müslüman gerek musallaya konulduğunda gerekse kabre konulduğu sırada müminlerin kendisi hakkında duacı ve şefaatçi olmalarına şiddetle muhtaçtır defnedildikten sonraki zamanlarda da onun bu ihtiyacı elbette devam eder ve vesselam efendimizin dediği gibi Vefat eden kimsenin kabrindeki durumu, denize düşüp de boğulmak üzere bulunan ve durmadan imdat, imdat, imdat diye bağıran birinin durumu gibidir. Aleykümselam ve Yakın akrabasından veya sadık bir dostundan gelecek olan duayı bekler durur. Ve beklediği dua geldiğinde, sanki bütün dünyalar kendisinin, Olmuş gibi olur, sevinir. Evet. Allah Resulü böyle diyor aleyhissalatü vesselam. İyi bilelim ki kardeşlerim, Rabbimiz subhanahu ve teala, yaşayanların duaları sebebiyle kabirdekilere dağlar misali sevaplar lütfeder. Yine bilelim ki kardeşlerim, dünyada yaşamakta olanların ölmüşlere hediyesi, ya istiğfar, ya hayır dua, ya da onlar adına yapılacak olan sadakadır işte ve Vesselam'ın sünneti hadisleri biz Müslümanlar ve Vesselam'ın sünnetine uyarak cenaze için duacı ve şefaatçi oluruz onun için dua ediveriz fakat ona dua etmeyiz ona şefaatçi oluruz ondan şefaat istemeyiz defnettikten sonra da onun için duacı ve şefaatçi oluruz. Ondan şefaat istemeyiz. Onun adına hayırlar ve sadakalar yaparak ona yardımcı olmaya çalışırız. Fakat ondan yardım dilenmeyiz. Bu noktaları ayırt ettik inşallah. Değil mi? Allah anlayanlardan ehlisin bizleri. Evet. Bidat ve şirk ehlinin ise nasıl davrandıklarını gördük. Onlar bu husustaki bütün sünnetleri tersine çevirmiş durumdadır. Evet, Onlar kabirdekiler için dua ediverme sünnetini onlara dua etmek şeklinde onlar için yapılan şefaati onlardan şefaat talebinde bulunma şeklinde değiştirivermişler. Değil mi? Allah Resulü ve Vesselam'ın Gerek kabri ziyaret edene, gerekse kabirdekilere fayda verme, iyilikte bulunmak üzere meşru kıldığı kabir ziyaretini kabirdekilere sığınıp onlardan yardım isteme şekline sokmuşlardır. Allah'ım bizi de kıyamete kadar gelecek ehlimizi de bundan beri buyur. Ali Sina'nın kabir ziyareti ölümü ve ahireti hatırlatır buyururken onlar kabir başlarını kabirdekiler ile Allah'a karşı ant verme adaklarda bulunma haline getirmişlerdir ibadetin ta kendisi ve özü bulunan duayı tercihan ve tahsisen kabir başlarında yapmayı huzur ve huşuyu oralarda ermeyi oralara ihya edip şenlendirmeyi Allah'ın evleri bulunan mescitleri ise himmet ve alakalarından uzak tutmayı bir şiar haline getirmiş bulunmaktadırlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, onun kuzide asabı, tabi'in ve tebe'i tabi'nin asla yapmadığı ve yapılmasına da izin vermediği bu bidatların meşru ameller olduğunu zannetmek ise din ve maneviyat adına düşülen gafletlerin en büyüğüdür. Evet kardeşlerim, Allah bizleri mağfiret etsin. Rabbim rahmetine erdiği salih kullardan eylesin bizler.